Merhabalar sayın dinleyiciler 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Medya Kültür ve Kent Çalışmaları Doktora Programının sesi kekeme Programının da programının yeni bir bölümünde daha beraberiz bugünkü konumu takdim etmeyeceğim zaten sesini duyunca Mersin Üniversitesi Radyosu dinleyicilerin hemen tanıcağı bir isimle beraberiz fakat ona gelmeden önce bir e, küçük bir açıklama yapma gereği duyuyoruz dinleyicilerimizden gelen bir takım mesajlar doğrultusunda programımızın isminin bazı yanlış anlaşmalara sebep olduğu gibi bir bilgi aldık. Bununla ilgili bir zaruri açıklama yapalım. Birincisi programın isminin kekeme olması aslında medya kültürü ve kentin ee, bu disip bu ko çalışma konularının baş harflerinin tersten yani me medyanın M'si, kültürün kesi ve kentin kesinin... tersten okunuşu olarak düşündük. Dolayısıyla MKK değil KKM gibi bir e, bir bir tercihte bulunduk. Bunun bir ikinci sebebi de aslında her ne kadar kekemelik bir araz gibi gözükse de bizim düşüncemizde her şeyi böyle bir çırpıda kendine güvenen hatta bazen ukala bir şekilde söylemektense duraksayarak mütereddit bir tavırla düşünerek tekrar kendi kendine öz bulunarak yani aslında birazcık da taksitli düşünme ve akıl yürütmenin böyle her şeyi bilen bir ...ukala bir tavırda konuşmaktan... ...daha uygun olduğu... ...düşüncesine sahibiz. Dolayısıyla... ...her şeyi bilen ve her şeyi bildiren... ...bir araştırmacı profilinden... ...çok e, mütereddit... ...hatta kekeme bir düşünme... ...tartışma ve... E, ...iletişim biçiminin... ...daha daha uygun olduğunu düşünüyorum... ...nacizane. Dolayısıyla yine de... E, ...ismimizin, programımızın... ...isminin yarattığı... ...yanlış anlaşmalar... E, ...dan dolayı bütün dinleyicilerimizden özür dileme gereğinde duyuyoruz ve e, bu açıklamadan sonra e, programımıza geçebiliriz. Evet, en başta da söylediğim gibi... E, ...bugünkü konuğumuz... E, ...sesine çok aşina olduğumuz... ...hem Mersin Üniversitesi Radyosu'nda hem de Mersin Üniversitesi'nin her türlü e, görsel, işitsel... E, ...ürünlerinde e, seslendirme, e, arka plan sesi olarak... Çok iyi bildiğimiz, çok iyi tanıdığımız Recep Ünal. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. hocam, merhabalar. Şimdi tabii zor bir durum. Hemen ilk kelimesiyle ortaya çıktı zaten. Bunca yılın bu kadar tecrübeli bir programcısına hem ses tonu açısından hem diksiyon açısından aşık atmak haddimize değil. Biz şimdi birazcık şıracıya şıra satma durumundayız ama yine de... ...daha önce de bir kez yaşamıştık bunu... ...yine de Recep'in... ...şimdiye kadar konuğu olan... ...bütün konuklar adına... ...onu konuk evet. etmenin... ...dayanılmaz... ...keyvini de yaşıyoruz. Dolayısıyla... Ben gelen konukların hepsine çok iyi davrandığım için o konuda <gülüyor> e, rahatım. Bir de daha önceden zaten dediğiniz gibi 2000 e, yanlış hatırlamıyorsam 8 yılında yine sizin programınızda ilk kez masanın diğer evet. tarafına oturma tecrübesini yaşadığım için bir başka rahatlığım da oradan geliyor. Eee konu, konukluk tecrübesi daha evet konukluk konuk tecrübesiydi. Evet. Eksik olmayın. Yok estağfurullah biz Recebi <gülüyor> tabii sadece bir intikam güdüsüyle almadık. Burada bütün Recebin konu olmuş misafirlerin intikamı adına değil. Aslında çok çok ...daha önemli bir mevzuda konuşacağız. Hatırlayacak olursanız... ...geçen programda Kandemir Atçeken'le birlikte... E, ...yerel bası ve demokrasiyi konuşmuştuk. Bugün... E, ...Recep Hoca'nın... E, ...geçen yıllarda... ...iki sene oldu değil mi? İki evet. sene önce tamamladığı yüksek lisans tezi... ...ve daha sonra anahtar kitaplarının... ...Yeni Medya Dizisi'nden... ...Mobil Video Haber Servisleri olarak kitaplaştırılan... ...yüksek lisans tezi üzerinden konuşmaya başlayacağız. Sonra da... ...şimdi devam etmekte olan... E, doktora çalışması bağlamında bu vatandaş, yurttaş gazeteciliği e, ve özellikle bu gezi sürecinde çok çok gündemimize gelen bu yurttaş gazeteciliğini konuşacağız. Ama ondan önce e, birazcık işin başlangıcına dönelim ve e, bu bahsettiğim yüksek lisans çalışmasında bulgularını, tartışmanı bir izleyicilerimizle paylaşalım istiyorum. E, çalışman ee, aslında ampirik olarak bu e, son zamanlarda, a, gerçi aslında biraz bu aralar e, yani o çalışmanı yaptığın kadar da şey değil herhalde yaygın değil şu anda bir, ya da ben mi kullanıcı olmadığım için bilmiyorum bu mobil video haber evet. servislerinin üzerine bir çalışma ama ona gelmeden önce yani Türkiye'de bunun nasıl yapıldığına gelmeden önce aslında bizim hem doktora programımız açısından hem de dediğim gibi Gezi'den beri çok gündemde olan özellikle belki Türkiye'nin ulusal gündeminde de çok revaçta olan bu basın özgürlüğü basın basının basın ve siyaset ilişkilerinde de gündeme gelen bir enformasyon toplumundan hareket ederek enformasyon, yeni medya düzeni, işte mobil iletişim teknolojileri. Öncelikle bunun ilk makro çerçevesinde bir enformasyon to toplumu Enformasyon, enformasyon devrimiyle başlamak istiyorum. Ne anlamalıyız bundan? Bu enformasyonun e, nedir bunu devrim kılan ve bu enformasyon toplumu diye işaret edilen e, yeni toplumsal düzeni geçmişten farklı kılan nedir? Bununla konuşarak başlayabilir miyiz? E, teşekkür ederim hocam. Şimdi e, ben daha önce akademisyenliğe geçmeden önce habercilik... E, ...yaptığım için hep e, teknolojik gelişmeyi sadece teknolojik gelişme olarak değil... ...haberle e, ilişkisi bakımından incelemek istedim. Hani baştan beri de e, hedefim öyleydi. Çünkü hani e, teknoloji ne hayatında çok fazla e, yeri çok ağır... E, ...ne de ben hayata öyle bakıyorum. Ama e, gelinen e, nokta ve gidilecek yönü e, baktığımızda daha yukarıdan baktığımızda... E, ...artık habercilikte teknolojinin ayrılmaz bir parça olduğunu hem profesyonel üretici hem de sıradan yurttaş açısından <gülüyor> hem haber üretimi hem haber tüketim açısından e, kaçınılmaz bir öge önemli bir öge olarak e, görüyorum e, deneyimli bir televizyon habercisi Ahmet Yeşiltepe ile yaptığım görüşmede kendisi yeni bir çağın şafağındayız e, demişti 2011 yılında gerçekten de e, ...pek çok alanda olduğu gibi... ...habercilik alanında da... ...yeni bir şafan e, ...yeni bir çağ şafağında olduğumuzu... E, ...ben de söylemek istiyorum. Şimdi bu... E, ...elbette enformasyon toplumuyla ilgili... ...tartışmalara döndüğümüzde... E, ...onun da... E, ...odak noktasında aslında teknoloji yatıyor. Yani hani bugünkü anladığımız anlamda olmasa da... ...işte sanayi devrimiyle gelen teknolojiden... ...bahsetmek mümkün. E, çeşitli... Ee, bu alanda söz söylemiş kişilerin neler dediğine baktığımızda karşımızda işte e, Daniel Bell'in, Hı -hı. Alvin Toffler'ın üçüncü dalga teorilerini Hı -hı. E, görüyoruz. Ama bunlar da e, özellikle teknolojiyi çok merkeze koyma... ve ...diğer bütün e, belirleyicileri yok sayma eğiliminin kimi noktalarda ağır bastığını Hı -hı. E, belirliyoruz. Halbuki e, hani Kassels'in yaklaşımı argümanları bu noktada biraz daha e, bana ayakları yere basan bir yaklaşım olarak geliyor. Çünkü e, örneğin e, Toffler özellikle e, bu yeni dalga üçün yani tarım, Hı -hı. E, sanayi... sanayi e, ...dalgalarının arkasından... ...üçüncü dalgada kitle iletişim araçlarının... ...bireysel hale dönüştüğünü, artık pasif... ...izleyiciden söz etmenin mümkün olmadığını o dönemler... ...için hmm. e, söylüyor. Burada tabii... ...bizim e, işte Frankfurt Okulu'nun... ...Adorno'nun... Hmm. E, ...kitlisel medya ve kültürel üretimin... ...standartlaşması tezine bir cevapmış gibi... ...gelse de aslında çoğu zaman... ...bunun e, çok da böyle olmadığını... E, hmm. ...görüyoruz. Yani... E, ...o nedenle... E, ...Kastels'in... E, e, deneyimi benim şu an yaptığım çalışmada da bana ışık tutuyor. Çünkü e, bu e, enformasyon akışından bahsederken e, akmayan noktaları da göz önünde bulundurmanın e, getirdiği olanaklardan çok e, yarattığı sıkıntıları da problemleri de dile getirmenin e, bu anlamda önemli olduğunu e, belirtmek istiyorum. Çünkü teknoloji çalışmanın şöyle bir sakıncası var. E, Maklulağan için de aynı sakınca var. E, olmuştu dönemi itibariyle. Yani o e, argümanlarını işte araç mesajları algı, hı hı. argümanlarını sunduğunda televizyonlarda konuk oldu, e, radyo programlarına katıldı, e, ülke ülke e, gezdi ve açıklamalarını dile getirdi. E, teknolojik e, yaklaşımlarda görüş belirtirken bu sakınca var. Evet dönem itibariyle popüler hale gelebiliyorsunuz. Önemli hı hı. görüşler sayılabiliyor ama sonrasında ortaya çıkan bazı gelişmeler karşısında bu e, Argümanların bazı görünmeyen yanlarının olduğunu da e, saptamak mümkün. Evet. E, ben biraz böyle. E, bir yani bir şey bu kastelze birkaç kez birkaç kez gönderme yaptın. Şu şu anlamda mı kastelze daha yakın hissediyorsun? <gülüyor> yani şimdi kitabından da alıntı yaparsak aslında o e, bu enformasyon kastelze ...enformasyon toplumunda yani enformasyon e, devrimini aslında. Böyle çok çok kökten bir toplumsal değişim olarak değil ama kapitalizmin yeniden yapılandığı bir aşama olarak gördüğünü. Kesinlikle öyle. Yani diğer yaklaşımlarda bu aşamanın e, ya da kapitalizmin işlerliğinin yok sayılmaya çalışıldığını Anladım. ya da e, taça çıkarıldığını bilerek ya da bilmeyerek e, çıkarıldığını e, söylemek mümkün ama e, hani bunları e, değerlendirmeden bu konuyu e, Hı -hı. konuşuyor olmak e, belki de e, i̇stenen de bir şey, evet. e, öngörülen de bir şey ama burada e, mesela ağ toplumundan bahsediyor Kastas, enformasyon hı hı, kaynaklı evet. ağ toplumundan bahsediyor ve ağ toplumunda kısa süreli işler, hani e, o sanayi toplumunda iş e, yaşamı serbest yaşamın belirlenmesi gibi... A toplumunda kendine ait yeni e, çalışma disiplinleri yeni çalışma biçimleri hı hı. getirdiğini e, kısa de, süreli evet. e, işler ama bir yandan da e, evde çalışıyorsunuz çok güzel yani ne güzel işte ofisler yok ama bir yandan da o e, taşeronun da taşeronu işte İş bölümünün de iş bölümü gibi dolayısıyla evet. pek çok halktan e, işte üretimin genel e, hattına yine yabancılaşma mevzusunu a toplumda da görüyoruz. Evet bir bölümünü yapıyorsunuz ne yaptığınızı da e, bilmeyerek. Yani bu meseleler hakikaten bence e, evet. sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki kaynaklar da e, argümanlar da değerlendirilerek e, tespit edilmeye Çalışılmalı gibi e, düşünüyorum Hala bu konuları okuduğum için tabii Sizin kadar e, vurgulu noktalara değinemeyebilirim Çünkü hala hani tabii düşünüyorum tabii, tabii. Her okuduğum şeyde bir önceki Söylediğimin e, doğrulu yanlışlığı Üzerine düşünüyorum e, Bana yazdığım tez de bunu öğretti yani hem teknoloji üzerine yeni medya Üzerinde çalışmak hem de bu alanlara Kafa yorarken büyük laflar etmemenin Ne kadar önemli olduğunu hmm. gösterdi çünkü sizin Başta girişte belirttiğiniz gibi ben 2011 yılında e, bu teze Başladığımda 2009'da e, Üçüncü nesil e, ...telefon, 3G, e, hmm. iletişim, mobil iletişim Türkiye'ye geldiğinde bir devrim niteliğinde reklamlar, kampanyalar düzenlendi ve bu da o kampanyanın bir ürünüydü. Dolayısıyla hmm. e, hem e, televizyon haber kuruluşları hem haber ajansları e, yüklendiler, ayrı birimler kurdular ve ben de bunun sonucunda bunu çalışmaya hmm. e, başladım. Ama kitabın yayınlandığı vakit sadece bir televizyon kanalının bu uygulamaya devam ettiğini görmek bana da e, bu anlamda e, çok büyük... ...bir e, ifadeydi... ...çok önemli bir mesajdı... Hmm. E, ...dolayısıyla hani şu an yaptığımız... ...şeyleri... E, ...biraz geçtiğimiz günlerde... ...bir toplantıda e, bir hocamız şöyle... ...bir şey söyledi yani hani sanayi toplumu... ...yapılırken işte buharlı makineler... ...olduğunda e, toplum ya da ki... ...toplum ne kadar farkındaysa... ...bu yaşanan değişimin... Hmm. E, ...yeni medyayla gelen yeni... E, Anlayışında da şu an o kadar farkındayız. Dolayısıyla hmm. e, kavramları belirlerken... ...ifadelerde bulunurken, sonuçlarına ilişkin... ...öngörülerde bulunurken... ...mümkün olduğu kadar... İhtiyatta e, olmakta, ihtiyatta fayda, olmakta e, fayda var. Ben kastiselsiz bu anlamda daha... Hmm. E, ...diğer e, düşünürleri oranla... ...daha e, şey buluyorum... ...daha e, Evet. Yani yakın... o, o, o konuda çok haklısın. Birincisi... E, bu, ...bunun farkında olmak gerekiyor. Bizler böyle bilim emekçisi... ...diye kendimizi tabir ettiğimiz... ...sanki böyle... ...bazen bizden beklenen de o... ...bütün büyük sorulara hemen cevaplar... ...büyük öngörüler... Ee, ...efendim büyük e, prospektüsler bekliyor bazen aktörler veya toplum. Oysa sosyal bilimler birazcık da tanıklık etmek. Yani şu anda e, sadece bir e, televizyon kanalının mobil video haber servisi veriyor olması... ...senin aslında çalışmanı ya da benzer çalışmaları çok daha, e, e, çok daha değerli kılıyor. Çünkü o anda yaşanan... ...ve hızla tüketilen bir tecrübenin belgelenmesi, tanıklığı önemli. Yani bizim şu anda sanal e, medya dediğimiz, o daha sonra konuşacağımız Twitter'lar, Facebook'lar... ...işte vatandaş gazeteciliğine gelirken aslında geçilen bir aşama bu. Ve dolayısıyla aslında şu anda bu mobil video haber servisini paket olarak sunmayan... ...bu haber kuruluşları bu işlevi başka türlü veriyorlar. Evet... Ee, ama bu o, o, o geçişe tanıklık etmek hele hele bu kadar hızın e, söz konusu olduğu bir şeyde yani onu özellikle sormak istiyorum sen de aslında onu biraz kastelze vurgu yaparak git, e, a, a, dolaylı olarak vurguladın yani enformasyon makluhan ve fioreden alıntılanmışsın yine kitabın 17. sayfasında enformasyon enformasyon üzerimize yağmur gibi yağıyor hem de anında hiç gecikmeden bir konuda enformasyon bize eriştiği anda ise hemen bir sonra bir sonraki geldiği için anında eskimiş ve geçersiz kalıyor İşte mesela bu açıklamayı kimileri yani informasyonun yağmur gibi yağmasını işte özgürlükler bağlamında haber akışı bağlamında çok olumlu bir gelişme gibi sayarken Hı -hı. şu tersten düşündüğümüzde şöyle bir şey de e, çok mümkün e, Siz daha ne, ne olduğunu anlamadan nelerin yaşandığını bilemeden onu hazmetmeden yeni bir e, bilgiyle karşılaştığınız evet. için ötekini bakıp üsttekine geçiyoruz. Ben bunu Twitter'daki akışa evet. benziyorum, evet. benzetiyorum. Ee, sabah geldiğimizde, burada konuştuğumuzda şu olayla ilgili e, şöyle bir şey olmuş biliyor musun? Evet biliyorum. Ama onu e, eğer linkine tıklamadıysam, ne olup bittiğini bilmiyorsam başlığı evet pek çoğumuz konuşuyoruz. Evet öğrenciler de biliyor. Çünkü Twitter'da hepimiz takip hmm. ediyoruz. Ama e, kaçımız linki tıklıyoruz? E, yeni medyanın en önemli e, özelliklerden bir tanesi de hyperlink dedilen de e, birbirine evet. bağlı ...linklerin daha önceki geleneksel medyada görmediğimiz şekilde buna imkan ver veriyor olması. Örneğin 5651 sayılı yasa ile ilgili bir tweet atıldığında, bunun altına bir link verildiğinde... ...o mecliste, resmi gazetede yayınlanan, görüşülen konulara, yayınlanan tasarıya bakma ihtiyacı hissediyor musunuz? Hissetmiyor musunuz? İşte bu Enformasyon akışını böyle değerlendirmek e, Gerekiyor. Çok olumlu bir şey mi? E, bir yandan evet Ama bir yandan da e, Profesör Doktor Haluk Şahin Hoca da Televizyon haberciliği ve habercilik konusunda çok Kafa yormuş birisi aynı zamanda e, yeni medyanın imkanlarını da hani e, tecrübeli bir gazeteci hı hı. olarak yok saymamış tam tersi üzerine gitmiş e, içine almış birisi o da e, kitaplarında şuna çok e, vurgu yapıyor evet bir yağmur gibi bir enformasyon sağınağı diyor o da hı hı. benzer şekilde enformasyon sağınağı altındayız ama bu ne ölçüde bilgiye dönüşüyor? Biz evet. e, 18. yüzyıldaki insanlardan şu an daha mı e, çok şey e, biliyoruz? Belki e, nicelik olarak evet ama nitelik olarak e, kuşku duymamız gerekiyor. Neticede bunu pek çok e, olayda da e, tanık oluyoruz. E, ben o nedenle evet. e, bu olaylara yaklaşılırken e, sizin de belirttiğiniz gibi hocam e, özellikle hani Bilim insanı olmanın getirdiği bir takım sorumluluklarla e, slogan atmamak gerektiğini, hı hı. E, öngörüde bulunurken e, kıyaslamalar yapmak gerektiğini, geçmişle ve gelecekle e, gerektiğini düşünüyorum. Evet bu kitapta o dönemi anlatan e, bir kaynak olarak kaldı. Belki ilerleyen dönemlerde e, yeni uygulamalar yapılırken e, bu döneme nasıl neler yapıldığını çok e, görmek önemli. açısından çok, belki çok, çok o önemli. hızın içerisinde e, bir noktaya değinir. E, ayrıca e, izleme jürimde siz de e, vardınız. Hem yazım aşamasında çok değerli katkıda bulundunuz. Hem de e, test sürecinin tamamında. Ben o nedenle bir kez daha size de e, teşekkür <gülüyor> Eyvallah, ediyorum hocamın yeri gelmişken. Böyle bir çalışmada... E... Tanıklık etmek yani bu kadar önemli bir şeye tanıklık eden çalışmaya tanıklık etmek bizim için de bir keyifti. Bunu böyle karşılıklı iltifatlara istersen evet. bir şarkı arasında devam edelim. Ee, e, ne getirdim bize? Şimdi ben e, Akıl Fikir Kulübü'ne bundan tam dört yıl önce <gülüyor> yine böyle bir programda yine e, Ulaş Hoca sormuştu e, ne çalalım diye. Ben o zaman... Bir Sezen Aksu parçası işte istemiştim. Şimdi tabii e, Çağ Değişti, Yeni Yorumlar. Ben yine onun şarkılarında e, bir tanesinde e, karar kılacağım. Ama yeni yorumlarla, madem yeni medyayı da konuşacağız <gülüyor> birazdan, yeni <gülüyor> olanaklarla Ceylan Ertem'in yorumuyla Sezen Aksu'nun Son Bakış e, şarkısını dinleyicilerimize e, paylaşmak istiyorum. Evet. Bu güzel program içerisinde Son bakışı dinledikten sonra e, Bu keyifli sohbetimize devam edeceğiz Ceylan Ertem'den Evet Son bakışı dinliyoruz Bir Sız Bitişi gibi Son buldu Sevişler Bir Yaz güneşi gibi Eritir hep Ruter bir yaz güneşi gibi eritir hep bu terk edilişler Bir an duruşu ömrün gidişi Aşk ateşi gibi söner iç çekişler Eda ederken aşk ateşi gibi söner iç çekişler Aman aman yandım ama kuşum gibiler. Son bakıştaki o gözler kaldı yüzler kurşun gibiyizler Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda ama. Tekrar merhaba sayın dinleyiciler kekemedesiniz ee, bugün e, ki key, keyifli sohbetimizin e, ne diyelim veli nimeti. E... Recep, ...Recep İnal Hoca ile birlikteyiz... ...onla ilk bölümde programımızın ilk bölümünde... ...enformasyon toplumunu konuşmuştuk... ...enformasyon toplumunun vaatleri ve bunun... ...ne kadar gerçekleştiğini... ...şimdi bu enformasyon toplumu... ...çerçevesi içinde... ...önemli bir... ...bir olgu olan... ...bu yeni medya... ...nedir? Bu, bu konuştuğumuz... ...yeni medya denilen... ...araçları... ...enformasyon araçlarını... ...yeni kılan ne, nedir özellikleri... ...eskiyle farklılıkları ne... ...bunları evet. birazcık konuşabilir miyiz? Şimdi tabii... ...bu yeni medya... ...kavramı işte 1970'li yıllardan... ...itibaren iletişim teknolojilerinin... ...gelişmesiyle beraber... ...ortaya çıkan bir kavram... ...net tanımlamalar yapmak yerine olan biteni Hı -hı. anlatarak hani ne olduğunu söylemek bana daha anlamlı geliyor. Hı -hı. Yani 70'lerde hatta daha öncesinde işte bu soğuk savaş dönemi itibariyle iletişim teknolojisi savaşının, uzay çağ yarışının bir yansıması aslında. Hem ee, ...yeni medyanın anahtar kavramı olan... ...internet de böyle... ...işte bir askeri... E, ...ARPANET isimli bir... Hı hı. E, ...savunma e, bakanlığının, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın... ...bir iç iletişim modelinin... ...sonra akademiye... ...sonra da hepimize yansıması... E, ...şeklinde e, gelişmiş... ...yeni medya da böyle... E, yani e, bunda anahtar kavramlara Baktığımızda sayısallaşmayı görüyoruz Yani hı hı. daha önce medyanın yapamadığı Yeni medyayla olan ne var diye Baktığımızda aslında yeni medyayı da tanımlamış oluyoruz e, Sayısallaşma e, Bilgisayar teknolojisinin iletişim içine girmesi İşte o konverjans kavramı, yöndeşme, yakınsama Kavramı burada ortaya çıkıyor e, İletişim e, araçlarında, iletişim biçimlerinde işte o birler sıfırlarla artık her şeyin depolanabilir, saklanabilir ve daha önemlisi paylaşılabilir hale gelmesinden e, bahsediyoruz. Yani bu sayede biz e, çok büyük e, medyaları, e, çok büyük içerikleri birbirimizi saniyeler içerisinde transfer edebilir hale geldik, gönderebilir hale geldik ve bu yeni medyanın en önemli özelliği kabul ediyor. Yani yetmişlerle beraber e, bu elektronik alanında ki e, devrimlerden hı hı. E, çok sayıda teknolojik aslında gelişmenin iç içe geçti. Yani radyonun mucidi kim dediğinde, hı hı. dediğinizde tek bir isim e, veremeyeceğimiz gibi işte Marconi de e, diyoruz ama ona gelene kadar işte transistörden, bilmem bir sürü parçadan bahsetmek gerekiyor. O iletim yani. tek başına birinin işte bir radyoyu buldum gibi bir meselesi değil. Yeni medya da böyle. E, aslında hani yeni medyayla Yeni medyanın özellikleri neler olduğuna baktığımızda ya da ne geliştiğine baktığımızda cevabını da vermiş oluyoruz. Bir, bir kere elde edilebilen enformasyon miktarı arttı bu sayısallaşma Birlikte evet. ee, Bir hızdan söz etmek gerekiyor. Ee, bir e, alıcının kontrolü, e, izleyicinin biraz daha hani e, e, belirleyici olabildiği. olabildiği bir nokta ve bir de etkileşim. Mevzusu. Yani siz hı hı. bana bir şey yazdığınızda geleneksel medyada bir şey ilettiğinizde e, biz bu geri besleme yöntemini geleneksel medyada çok az e, görüyoruz. Hı hı. Yani siz televizyonda bir yayın yaparsınız yeni medya öncesinde ancak editöre mektup yazarsanız ya da santrenle televizyonun ulaşırsanız belki bir ihtimal görülür. ...o televizyona evet. verdiğiniz etki ve... ...önümüzdeki haftaki programda... ...ya düzelir, ya düzelmez, ya okunur... ...ya okunmaz gibi. Evet. Oysa ki şimdi... ...anında bu etkileşim... E, ...mevzusu e, söz konusu. Yani bu aslında o meşhur <gülüyor> teledeki ...replikten hani... ...Zeki Müren de bizi görebiliyor artık. Evet, e, aynen öyle. E, bir diğeri de... E, ...yeni medyadan önce geneliksel... ...medyadaki yayın... ...biraz daha monolojik. Hı hı. Yukarıdan aşağı doğru ben söylerim siz dinlersiniz anlayışı var. O nedenle şu an olup bitenler geleneksel medyayı ve e, eski tip geleneksel medyanın gücünü arzu edenlerde bir çatırdama yaratıyor, bir rahatsızlık yaratıyor. Çünkü daha öncesinde ben yazarım, siz okursunuz. Hı -hı. Ben söylerim, siz dinlersiniz noktasında hayır. Ee, seni dinlemek zorunda değiliz. Hatta mümkünse sen benim yazdım bloğa bir bakıversen. Ya. Şu tweeti bir köşende yayınlarsan hiç fena hmm. olmaz. Çünkü benim şu kadar takipçim var noktasına geliniyor. Bir diğer e, yayıncılık anlamında önemi. E, kitlesel yayıncılıktan dar yayıncılığa e, geçilirken e, bir yandan da e, medyanın zamana, mekana bağımlı olma halinden kurtulması. Artık e, biz haber bülteni izlemek için ya da habere erişmek için ana haber bülteni ...saatinde, televizyonun karşısında, salonda... ...nerede olacaksak... ...olmak zorunda değiliz. Evet. Bu önemli bir e, nokta. E, belirleyici... ...olma meselesi var tüketicinin... ...biraz daha belirleyici. Seçme özgürlüğü... E, Hı -hı. ...geliyor. E, ve yeni medyanın... ...en çarpıcı örneği elbette internet. Yani internet... ...bütün bu anlayışı evet. değiştiren... ...yıkan, e, dönüştüren... ...bir e, kavram. E, İntern... İnternet. Buyurun. Yani internet aslında bu yeni medyanın yeni medya eşittir internet değil ama yeni medyanın Tabii. en önemli şeyi. Internet. Tabii yani yeni medya neler olduğunu yani 70'lerden bugüne bu kavram yani bizde Hı -hı. çok yeni dillendirilse de 70'lerden beri bu konuşulduğu için mesela bir kompakt disk de CD de Hı -hı. bir yeni medya aracı. Çünkü sayısal olarak verinin yani yazılması çok büyük. ...kaynakların bir CD'ye DVD'ye sığdırılması... Evet. ...bir yeni medya... Ee, ...bir e, cep telefonu... E, ...yeni medya... ...aracı... ...bunun gibi örnekleri e, saymak... ...internet de evet... E, ...bir yeni medya aracı... ...sosyal ağlar da yeni medyanın... Hı hı. E, ...içerisinde... E, ...burada... E, ...bir diğer önemli nokta... E, ...telekomünikasyon... ...iletişim... ...ve bilgisayar sektörleri... ...ayrı ayrı sektörlerken... 80'lerden 90'lardan sonra bunların tek bir e, alanda tek bir çatı altında toplanmaya görmemiz yeni medya sürecinde hızlandırıyor. <gülüyor> yani bilgi, iletişim ...Bilişim Teknolojileri diye adlandırılmaya başlandı. Artık mesela yine bu test çalışması için ben Doğan grubuna, Doğuş grubuna ziyaretlerde bulunduğumda çok şaşırdım. Çünkü görüşmeye gittiğim insanların çoğu IT tabanlı hmm. yani bilgi sayar kökenli. Yani ben haber... Evet. ...ya da yayıncı beklerken onlar... E, ...daha önce neredeydiniz? Ben şu bankanın aslında... E, ...bilgi işlem bölümünde... E, ...yöneticiydim. Dolayısıyla benim için... E, ...yayıncılık bu anlamda... ...pek evet. bir fark etmiyor. Ben... E, ...sayısal olarak verileri nasıl göndereceğime... ...bakıyorum ve e, çağ biraz buna... Evet. ...gidiyor. E, ikinci önemli... ...nokta da haberciler açısından da... E, ...önemli noktada şu... E, ...ayrı ayrı tanımlamalar... ...yok olmaya başladı. Yani... Daha önce ne vardı? Televizyon habercisiydiniz yaza, hmm. ya da gazeteciydiniz. Şimdi e, bunlar biraz daha e, bu tanımlamalar değişmeye başladı. Yeni medya hayatın her alanında olduğu gibi haberciliği de etkilemeye devam ediyor. Evet, çok, ee, O çok enteresan. Yani <gülüyor> o habercilikte e, ona e, şimdi e, düşünüyorum klasik haberciliğin, klasik e, medyanın en önemli... ...unsurlarından biri gazeteydi herhalde. Ve... E, e, ...Taşra baskısıyla... ...İstanbul baskısı... E, ...fark ederdi. Hani şimdi tamamen dışarıdan... ...Gazel okuyorum. Çünkü... E, ...son gelişmeler... E, e, ...İstanbul'da eklenirdi veya... ...manşetler saklanırdı sanırım. E, hani sadece İstanbul baskısında... ...gelmesi için dolayısıyla... E, ...Taşra ile İstanbul veya büyük şehirler arasında... ...bir fark varken artık aslında... ...saniyelik... Ee, yeni gazeteler çıkıyor. Yani bunun en büyük şeyini de belki de örneğini de bu bir takım gazetelerin artık yavaş yavaş kağıttan çekilip dijital olarak e, yani kendi formatlarını dijital olarak düşündükleri bir şey geliyor. Dolayısıyla aslında biz bir gazeteyi sabah alıp bir kez okuduğumuz halde şu anda internet üzerindeki bir gazeteyi günün belli saatlerinde son gelişmeleri son gelişmeleri e, takip etmek için tekrar tekrar başvurabiliyoruz. Ya da mesela şimdi bu Can Dündar'ın artı bir de sunmakta olduğu televizyon haberciliği aslında çok ilginç bir şekilde bir yandan gazete formatını canlı bir gazete evet, üretiliyor. Gazete yani. üretilirken bir yandan bunu televizyonda yapıyor ama bir yandan da o bilgi teknolojilerini kullanarak yani daha sonra geleceğiz 3G bağlantısını kullanarak, röportaj yaparak yani uzak mesafelerden. Dolayısıyla tam da gerçekten de böyle televizyon üzerinden bir internet haberciliği gibi çok nelez belki de yani bu senin kitabında da vurgulu bir yapı. Yeni medya dediğimiz yepis yeni bir medya değil aslında klasik medyanın bu senin de biraz önce söylediğin gibi teknolojik e, al, al, altyapıyı kullanarak dönüşmesi dolayısıyla bir devrimden ziyade belki çok radikal bir evrim radikal bir Tabii dönüşüme işaret ediyor. Mesela hani yeni medya ne şu an bize e, bilgisayarından e, ...dinleyenler evet. radyo.mersin.edu.tr adresinden dinleyenler varsa... ...ya da cep telefonundan şu an bir yandan seyahat ederken dinliyorsa... ...işte bu yeni medya. Hani bunu evet. tanımlamak bu kadar aslında e, kolay bir yandan da zor. Evet. E, çünkü daha önce radyo programı bir radyo aracılığıyla... ...belli bir mekanda e, dinlenebilirdi. Araçta ya da e, evinizde, işinizde. Hatta eskiden kaydedilemezdi bile. değil evet, mi? şu Canlı yapılmış. Evet yani... İşte bu kadar. Sizin dediğiniz evet. gibi, aslında hayatın içinde e, her gün karşılaştığımız ve kanıksamaya da başladığımız evet. yenilikler. E, yeni medya. Evet. İşte... Ee, ne kadar medyanın içerisinde, ne kadar o yeniliğin içerisinde, ne kadarı bu ikisinin melezleşmesi içerisinde, buna bak, kafa yormaktadır. Evet, ama esas burada <gülüyor> değişen belki de o senin de söylediğin gibi e, yani bu özellikleri sayarken miktar ve hızdan bahsettim mesela. Yani çok daha büyük miktarda veri transferi yani enformasyon paylaşılabilir. Bu çok hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Ama bu hızdan tam da bu hızdan dolayı o miktarın e, pek bir anlamı kalmıyor. Yani Zaten sen bana ne söyleyeceksen 140 karakterde söyleyeceksin. Ee, ben o 140 karakterde anlayacağım. Dolayısıyla ne kadar çok versen de... Bu, bu, ...bu verinin miktarının... ...hızlı olması dolayısıyla... ...hemen eskitiyor ve gidemiyor. Çünkü bu ilginç bir şekilde mesela... ...çok yıllar önce... ...yabancı bir yayın organında okuduğum... ...bir yazıyı hatırlıyorum. Bu internet ve hyperlinkler... ...senin dediğim bu linkler üzerinden... ...insanların okuma alışkanlığı değişmiş durumda. Yani eskiden bir kitabı alırdık... ...okurduk, bir makaleyi okurduk. Şimdi çapraz okuma diye bir şey çıkıyor. Yani yazı geliyor ya da bir haber... ...o sırada bir link ki görüyorsun o linke giriyorsun. Bu sefer başka bir mecradasın. O linkten başka bir mecradasın. Şimdi baktığın zaman çok fazla bilgi var ama ondan hep böyle bir avcı toplayıcı gibi hani yerleşik Özellikle yine kendi alanıma yani deplasmandan kendi alanıma çekeyim biraz yerleşik bir bilgilenme bunun üzerine bir zemine oturtma bunu yükseltmekten ziyade böyle hemen avcı toplayıcı aldım biliyorum hani ha şurada bir şey olmuş şurada bir olay var burada bir patlama var burada şey var ne peki evet evet. Yani çok önemli bir nokta. sığlıkta çok metalaşmış yani haber, haberin metalaşması çok ilginç geliyor bana. Bu çok önemli yani bence gelecekte de en çok tartışılacak konu bu olacak. Şu an biz e, neyi tartışıyorduk bugüne kadar? E, biz bize haber daha e, çabuk gelmeli, daha fazla haber gelmeli. Daha hani e, geleneksel medyada bir editöryel süzgeç var. Hı hı. Onların haber merkezindeki editörlerin seçtiği o ekonomi politiğin seçtiği haberler... ...o ekrana yansır. Bunu Hı -hı. hani... E, Hı -hı. ...görüş olarak söylemiyorum. Her televizyonun... ...farklı bülteni oluyor. Hı -hı. Dolayısıyla... ...biz e, neden şikayetçiydik? Bundan şikayetçiydik. Ben bir olay olduğunda bilmek ...hakkım e, bana gönderilmeli. Çok sayıda gönderilmeli. Farklı kaynaklardan. Şu an yavaş yavaş bu döneme geliyoruz. E, Hı -hı. Ama dediğiniz... E, ...eleştiri ve e, nokta... ...bence asıl bundan sonra... E, ...düşünülmesi gereken... E, ...üzerinde konuşulması gereken nokta. Bir diğer önemli nokta yeni medya okur yazarlığı. Bunun gerçekliğini nasıl bileceğiz? Birazdan belki konuşacağız işte sosyal medyadan Hı -hı. haberci yaparken. İşte e, yeni medyayı da kullanmak bu anlamda. O bilgiye erişmek ve bunu aslında bilmediğimizi bilmek. Hı -hı. Yani ne zamanki yurttaş ya kardeşim ben bu Twitter denen ya da sosyal ağının belki ileride beş sene sonra adı değişecek. Ama yapı uç aşağı beş yukarı bu çapta olacak. Yani Hı -hı. haber akışı. Tamam bana bu akış iletiliyor ama ben bunlara ne ölçüde hakimim ee, ben bunun ne kadar hakimim daha fazla hakim olmak için ne yapmam e, hmm. gerekiyor bunu bunu yavaş yavaş ayrılma çünkü biz e, dijital göçmenleriz evet. ama dijital yerliler e, var internette baktığınız zaman e, mesela e, Bilgi Üniversitesi'nden çok sevdiğim Erkan Saka Hoca var. Ee, Sosyal kafa diye program yapıyor. Bunu net dediği bir ortamdan yapıyor. Yani televizyon hı hı. E, kuruluşunun net ortamından yayın yapıyor. Ee, bir şeyde kafede işte arkadan gelip geçenler çaylar geliyor falan filan. Ee, e, dijital yerlerin programı. Yani e, kendisi yeni medya ortamında doğum olsa bile hı hı. sonrasında yeni medyayı hayatını oda da haline getirebilen, yemek siparişi verecekse akıllı telefondaki e, uygulamadan e, sipariş veren, Hı -hı. bunu hayatına isterleştirilmiş insanlar e, var. Şu an biz öyle olmasak bile bu böyle Hı -hı. bir kuşak gelecek. İşte Tabii sizin mi? dediğiniz e, nokta belki de e, etik e, konusu bu. ...içerik konusu, bilginin paylaşımı konusu... ...herhalde bundan sonra daha fazla konuşulacak konular. Evet, ya çok basit bir soru sormak istiyorum Recep sana. Şimdi hep vurguluyoruz, geldi. Bu haber hızlı, haberin hızlı, enformasyon hızlı. Neden neden böyle bir ihtiyac var? Yani ben böyle bir bir borsada büyük bir yatırımcı olsam ve o anlık değişimler, o borsanın trendinde çok büyük bir ve ben bundan para kazanıyor ve kaybediyorsam anlayacağım. Yani onların bu bilginin hani önce davranan para kazan. Ama benim açımdan şu anda dünyanın herhangi bir yerinde olmuş bir patlama, kaza, gelişme, yeni çıkmış bir kaset, yeni bir iddianın şu anda ve şimdi Burada elime geçmesinin bana kazandırdığı şey nedir? Niye ben bu daha hızlı haber almak istiyorum? Şimdi Türkiye ölçeğinde konuşursak benim hani e, öngörüm şu. Biz şu an açız. Hmm. Siz şimdi e, diyelim ki e, çok aç olduğunuzda bir sofraya oturduğunuzda hemen her şeyin çok fazla tadına bakmadan yemek, bir an önce açlığınızı gidermek istersiniz Hı. ve masanın da birazcık hani dolu olmasını istersiniz. Ne zaman ki doyarsınız, artık e, tadına bakarsınız. Beğenmezseniz onu bir almak durumunda değilsinizdir. Daha kendiniz için daha uygun olanı alırsınız. Biraz ben geldiğimiz noktada buna benzetiyorum. Çünkü e, yıllar yılı biz hakikaten çok bu anlamda e, çile çektik. E, bir dönem e, Tek kanallı dönemin yarattığı bir takım e, protokol haberciliği adlandırılan dönem vardı. Yani birinci sırada mutlaka Cumhurbaşkanı ile ilgili bir haber olur. İkinci sırada başbakandır, <gülüyor> üçüncü sırada ana muhalefettir. Sonra diğer e, muhalefet partileridir, bakanlardır e, vesairedir. İşte sonra da kaza falan filan. Ama e, bu akış e, habercilik anlamında doğru bir akış mıdır? Ya da yurttaşın ihtiyacı olan akış mıdır? Tertişilir. <gülüyor> e, bu açlık ilk nerede... ...bizim karşımıza çıktı. 90'lı yılların ilk Hı -hı. döneminde özel televizyonlarda çıktı. Bu sefer de tam tersine... ...Alın kardeşim madem siz açsınız... ...ne gelirse önümüze... ...hiç onu e, tadına tutuna bakmadan... ...onu e, rafine etmeden... Hı -hı. ...onu e, düzenlemeden... ...bu sefer aktarmaya başlık. İşte Rea Muhtar ne yazık ki kurban olduğu... Onun adıyla e, anılmaya başlayan bu dönem habercilik. Bu sefer de her şey canlı yayında, gözümüzün önünde olup bitmeye başladı. Rüşvet pazarlığını Türkiye canlı yayında, yan odada izledi haber merkezinin yan tarafında izledi. E, pek çok şeyi e, gördü. Görmemesi gereken kadar reality şovlar, sıcağa sıcağılar bize kanı vahşeti sundu. Belli bir doygunluğa ulaştık ve onları yavaş yavaş e, ...atmaya başladık. Bugün televizyon haberciliği... ...o dönemki kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Yani <gülüyor> mesela müzik kullanımıyla ilgili... ...çok ciddi rahatsızlıklar vardı. Efektlerle ilgili. Hatırlarsanız... ...büyük puntolu hmm. yazılarla şok, dan... ...böyle hmm. şeyler girerdi, efektler girerdi. O dönem öyle bir dönemdi. Yaşandı, bitti. Dersler alındı. Televizyon habercileri de ders alındı. Sonrasında... E işte en kırben dönemi daha fazla öne çıkmaya hmm. başladı. Yani haber kimliği Haberi öne çıkmaya başladı. Evet idi. yani televizyon kanalları daha önce Rea Muhtar'a büyük paralar yatırırken e, yatırmamaya başladı. Tabii bunun nedenini yine ekonomi politikte görüyoruz. Çünkü Ankara'da Rea Muhtar'ın kanalının üzerinden bir iş halledilememeye başladı. Yani kale alınmıyordu çünkü. Yani şey işte siz maymunla röportaj yaparsanız Darıcı Hayvanat <gülüyor> Bahçesi'nde sonra bir ihale konusunda patronunuz üzülüyordu. Sonrasında ne yapıldı? Haber merkezleri, usta haberciler dönemi başlandı. Onu da ...dönemi e, çöktü. Ne zaman çöktü? E, Gezi dönemiyle. E, çünkü e, televizyon haberciinde hız çok önemli hocam. Yani e, pek çok televizyon kanalının sloganı ilk bilen siz olun. Hmm. Ama e, hiçbir şekilde doğruyu bilen siz olun, gerçeği bilen siz olun denmedi. Dense bile kendi sunduğumuz gerçekliği bilin en fazla dendi. E, bu mesela... ...ben MTV Haber Merkezi'nde çalışırken... ...bu hız meselesi üzerinden unutamayacağım örnekler yaşadım. Çünkü o patlamalardan, Levent'teki patlamadan hmm. bir... ...yani belki yarım saat önce doğmuştu, orada o güzergahtan geçtiğimiz. Bu HSP'si patlaması. Evet, yani. evet. Hmm. E, o dönemde e, e, şunu gördüm, pek çok haber akıyordu. Ve e, tabii biz genç haberciler olarak heyecanlıydık. Yani hani gelen malzemenin ama orada çok sağduyulu insanlar vardı. E, ve şunu yaptılar... E, teyit alınmadan bölgeden e, doğruluğu görülmeden ekrana verilmemesi ama bazı televizyonlar ilk bilen siz olun hmm. motosundan hareketle o, hemen ekrana verdiler. Hiç unutmuyorum e, e, olaylar ve patlamalar Avrupa yakasında yaşanmasına rağmen e, karşıdan yani Anadolu tarafından e, Bostancı'dan e, yanlış Ya Kadıköy tarafından birileri. E, bu bölgede de duman yükseliyor. Burada da patlama oldu diye haber ajanslarına telefon açtılar. Haber ajansları bunu e, televizyonlara geçti ve bazı televizyonlar bunu kullandı. Yani Anadolu hmm. yakasında da çeşitli yerlerde patlama var. Halbuki görünen oradaki dumanın e, hmm, Bostancı'dan işte sanki Kadıköy'den çıkıyormuş gibi ha, e, algılanması... Birisi böyle görmüş ve o şokla bunu söylemiş olabilir. Ama siz karşı taraftaki kaynaklarınızdan bunu teyit etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu ilk bilensiz olun o hız meselesi ...de bir anlamda televizyonları e, çökertmeye başladı. Ama bence asıl önemlisi bu hız, bilgi açlığı meselesi... ...şu an neyi yaşıyoruz? Şu an sosyal medya bize bir hız yani. ve daha çok haber sunuyor. Şu anda da onun açlığını yaşıyoruz. Bu da geçecek. Bu dönem de geçecek. E, sizin dediğiniz daha rafine bilgi, erişim anlamı olacak. E, çünkü şu anda da şey var. Yıllardır bize geleneksel televizyonların haber bültenleri kandırıyormuş... Oysa ki olaylar böyle değilmiş. Biz Güneydoğu sorununda mı bu televizyonların haberlerinden öğrendik? Eğer hmm. hani Gezi'deki gibi performans sergilemişlerse başka alanlara ilişkin e, olaylarda da bunlar görülmemiş, yok sayılmış, çarpıtılmış olabilir dendi. Ve şu an her yerden bize bu konuda bilgi akıyor. Ama bu bilgi arasında elbette dezenformasyon da var, çarpıtma da var. Şimdi bu bu şey çok önemli Recep. Yani gerçekten de çok bence çok çok yerinde bir tespit bu açlık saptaması. Daha önce düşünmemiştim ve şu anda sen söyleyince gerçekten birçok kafamda birçok kutuyu açtı fakat bu açlığın zamanla giderilmesi giderileceği konusunda senin kadar iyimser değilim belki de. Çünkü bizdeki bu açlık çok haklısın ciddi bir açlık vardı bilgiye, informasyonu fakat bu açlığın sadece bu kadar hızlı tüketilebilen medya üzerinden giderilmeye çalışılması yani fast foodla giderilmesi bu açlığın e, e, Gitse bile obeziteyle sonuçlanabilecek yani fast food metaforundan devam edecek olursak. Çünkü sen aslında şu anda ne bileyim Montesquieu'nun erkler ayrılığı ilkesine dair bu işte yasama yürütme yargının neden ayrılma, ayrıl, ayrı olması gerektiğine dair farklı bir bilgi zeminin yoksa şu anda 17 Aralık'tan beri Türkiye'de olup bitenlerin aldığın herhangi bir bilginin. Aslında sorunu çözme ve anlama yönünde sana pek bir yardım olmaz. Çünkü o kadar muğlak bir şeyden bahsediyoruz ki. Erkler ayrıldı. Erk ne? Neden ayrı olsunlar ki? Bunu ilişkilendirme. Bu da ne yazık ki şeyle olmuyor. Yani ne böyle hızlı medya ile olabiliyor ne de böyle sabahlara kadar süren bir takım işte e, akademisyenlerin veya uzmanların e, uzun uzun anlatmasıyla çözülebiliyor. Çünkü gerçekten de böyle zaman zaman o Uğur Mumcu'nun e, ...tespiti vardı ya... ...bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak... ...şu anda bilgi sahibi olduğu halde... ...fikir sahibi olamayan bir... bir ...gerçeklikle karşı karşıyayız... ...çünkü ben... ...aslında düşünmüyorum... ...ben bir şeyi e, işlemiyorum... ...ben senden duyduğumu tekrarlıyorum... ...retweet yapıyorum... ...ya da bir köşe yazarında okuduğumu... ...tekrar... E, ...ezberden okuyorum... ...telezonda duyduğumu yapıyorum... ...ya ben ne düşünüyorum burada... Ya ...bu hıza eşlik edemez tabii bu yani bu kafanın, bu bilişimin hızı asla televizyonun ya da internetin hızına erişemez. Dolayısıyla bu açlık ne kadar sağlıklı bir şekilde doyurulacak buna ciddi kuşkularım var yani. Evet, ben de katılıyorum yani o dediklerinizin hepsine. Yani asıl e, ne olup biteceğine dair e, şeyler bundan sonra belirli olacak. Yani hani e, bu edit edebilme, Hı -hı. kendi kendinize bu olup biteni süzebilme, elbette kişinin kendisiyle çok alakalı yani o güne kadar e, okuduklarınızla e, çok alakalı bir durum. Çünkü e, evet. o hız arasında e, çarpıtma olan haberleri doğru sayıp çevresine öyle yayan e, çok örnekler e, gördük. Evet. E, Onadan da sosyal medyanın e, sağladığı bu Bilgi sanığı yine burada söz konusu. Ama bunlar ne ölçüde e, fikre dönüşecek? Ne ölçüde gerçek bilgiyi bunu hazmedilecek? Ne ölçüde bu başka e, sizi alanları okumaya sevk edecek? Bunu bilemeyiz. Yani burada tabii, tabii, tabii bir de tabii. şöyle bir gerçek var. Şimdi biz kendi doğu, doğumuz, büyüdüğümüz, eğitimi aldığımız çağın e, laflarını ediyoruz. Şimdi ama e, hepimizin çocukları e, bir yandan bir okurken bir yandan da ee, yeni medyanın olanaklarıyla iç içe geçmiş durumda. Belki de bizim o saydığımız endişeleri giderecek evet. ya da tam tersi daha kötü olacak bir e, 10 sene sonra bu programı dinlediğimizde konuşmalarımızı ne kadar havada kaldığını, ne kadar tespitlerimizin e, yersiz olduğunu da görebiliriz ama olmadığını da görebiliriz. Evet, Dolayısıyla... yani gezi gezi bu, bu anlamda çok önemliydi belki de yani gezi süreci yani, evet, nasıl hani... farklılaştığını yani bunu bir programın son bölümünde konuşmak istiyorum da lafını kestim kusura bakma sen. Yok buyurun hocam. Yani bunu ilerleyen dönemlerde e, göreceğiz evet. ama dediğiniz şeylerin hepsini e, görüyorum, katılıyorum. E, ben bunu e, şöyle ifade edebiliyorum. Nasıl ki hani e, kitap okuyan e, bir dönemden gelen insanlar yani daha doğrusu yazı yazan... E, ...bir dönemden gelen insanların... E, 2000'li yıllarla birlikte çocuklarının... ...yazı yazma kültürüyle ilişkisi... ...değişti. <gülüyor> e, i̇şte selam haber ya... ...inşallah canımı artık... ...bizim anladığımız <gülüyor> anlamda... E, ...gençler hemen kafasında o ifadeler, sesiller <gülüyor> düştü... ...öyle canlandırdı. Ama bunu dinleyen... hani ...bizim ve üstü yaştaki insanlar... ...kafasında böyle canlanmadı. Selam gerçekten <gülüyor> S.L.A.M... <söyle>, <gülüyor> canlandı. İşte bu bu kadar e, evet. değişik e, kitlelerin olduğunu, değişik kültürlerin gelişmekte olduğunun göstergesi. Yani ben şimdi anneme selam e, anne dediğimde o kadının kafasında canlananla evet. hani bir SMS'i sonrasında işte e, Messenger'ı şimdi Twitter'ı kullanan e, 140 karaktere bazı şeyler sığdırmak zorunda için kısaltmalar bulmuş bir kuşağın algısı aynı olmayacak. Olmuyor, evet. Kültüre e, birikime derinliğe ilişkin Algısı da aynı olmayacak. Belki sizin söylediğiniz e, şekildeki... ...ihtiyaçlar daha öne çıkacak. Belki de hiç hissedilmeyecek. Evet, çok doğru. Yani bunu, bunu, bunu daha konuşabiliriz de. Aklıma da... Yani, sen konuştukça bir şey çağrışım yapıyor ama... ...yine bir es verelim. E, i̇kinci bir e, şarkı... E, ...getirdin mi? Getirdim. Şimdi ben e, <gülüyor> bu aralar... E, ...yeniden... E, ...yıllardır olduğu gibi... ...gitar e, öğrenme... E, şeyine girdim ama bir türlü öğrenemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> doktora doktora yazma süreci bu tür e, hobilerin evet, e, yeniden e, şey yaptı. Hani Çünkü birlikte, her şey doktora tezini yazmaktan daha cazip olduğu Yani ki. şu an beni o, o kalın kitaplardan e, cezbedecek <gülüyor> o kadar çok şey karşıma çıkıyor. Normalde <gülüyor> mesela hani, ilgilenmediğim şeyler şu an çok ilgimi çekiyor. Hani bir saat onunla uğraşabilirim. <gülüyor> ee, kesinlikle. Bilmem yani bu kalıcı bir hasara... Yok yok, yok bir, bir tezle birlikte geçiyor. Şimdi e, tabii çok çalamadığım için iyi çalışıyorum çalan böyle yani içinden geldiği gibi çalan insanları gördüğümde de rastladığımda da çok e, mutlu oluyorum dinlemekten de. Hem de böyle programın hani son bölümünde de hmm. biraz daha e, son bakış kadar da e, şey olmasın istiyorum. Ağır olmasın. E, Tony Gart'in film, Vengo hmm. filminde hani o İspanyol e, çingenelerinin o doğası, yaşama enerjisi e, ni çağrıştıracak bir e, ismi de ilginç Arinko Namela. ...adlı şarkı var. Hı -hı. E, Kader arkadaşım e, biraz evet. tedirgin baktı ama... <gülüyor> yani ...çok kolay bulunabilecek bir şarkı. Yani diğer konukların seçtiği şarkılar kadar... ...sizi zorlamaması için bunu özellikle seçtim. Çok rahat bulunuyor. E, sözleri... E, ...tabii şey... E, hani ...böyle şarkıyı dinleyince... ...sizde oluşan anlamlar kadar... E, ...anlamlar <gülüyor> yaratmıyor ama... ...o kültürün içerisinde bir şeyler ifade ediyor. E, bu şarkıyı ben... E, tamam. ne, peki, şarkı sözleriyle ilgili bir şeyler söyleyecek Söylemek bir şey mi? Söylemek hiç istemem hocam. Tamam, o gibi. zaman herkes kendisi e, bulsun. Evet. Kader taştan e, bu e, Recep'in sunumuyla bile bizi meraklı bırakıp heyecanlandıran Vengo e, filminden e, Vengo filminden Arinko Amela adlı Tony Gatleff şarkısını dinliyoruz. Okey, no le Tekrar merhabalar sayın dinleyiciler. KKM programdasınız. Mersin Üniversitesi Radyosu'nda ee, ben Ulaş Bayraktar. Bugünkü konuğumuz Recep Yunal'la keyifli sohbetimiz devam ediyor. Kader Çetin Taş'ın e, elinden e, Vengo filminden dinlediğimiz parçadan sonra. Şimdi bu keyifli sohbetimizin ne yazık ki son bölümünde birazcık da tamamlanmış çalışmadan e, sürmekte olan bu vatandaş gazeteciliği, vatandaş haberciliği mevhununa geri dönmek istiyorum. Yani bunu zaten bunu çalışmaya sen daha önce başlamıştın. Evet. Gezi'den önce başlamıştın. Evet, yani hatırlıyorum ben onu. Ve ve tam da Gezi oldu. Evet. Yani e, bu aslında bir araştırmacı için hem büyük bir şans hem de büyük bir talihsizlik. Çünkü aslında çok da insanın ilgisini çekmeyen bir konuda emek sarf ederken bir anda herkesin ilgisine giren ve herkesin ahkam kestiği, bilgi üret bir bir, bir, bir bir konunun ikili bir şeyi vardır. Bir yandan ne kadar haklıymışımla bir yandan tüh şu tezi daha önce bitirseymişim Duygu. Sen nasıl yaşadın? bana hocam aynen ee, düşüncelerimi <gülüyor> okudunuz. Ben sizin dediğiniz gibi ben e... Bu konuyu çalışırken e, e, mobil iletişim, hı hı. mobil telefonlar, cep telefonları'nın şu şeyinden hareket ettim. Yani habercili etkilerinden hareket ettim. Şimdi e, bir olay oluyor e, ve siz bunu cep telefonunuzda yakalıyorsunuz e, ve bu haberi kaydediyorsunuz hı hı. ve akşam bir bakıyorsunuz CNN International sizin görüntünüzle haber yapmış çünkü o sırada orada muhabir bulundurma imkanı yok. Yani Hı -hı. bir e, Saddam Hüseyin'in idamını, bir Kadhafi'nin linç edilmesini, bir Tsunami'yi, e, bir geçtiğimiz günlerde Van'da sanırım e, çocuğunun e, cenazesini Hı -hı. çuvalda, sırtında taşımak zorunda kalan kişiyi bir muhabir o anda orada olmazsa bulamaz. Ama biz bunları biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Cep telefonlarıyla çekilen görüntüler sayesinde biliyoruz. Ben ee, bu tezde e, mobil telefonlar haberciliği nasıl etkiler diye düşünürken e, profesyonel haberciliği nasıl etkiledi diye hı hı. ele aldım. İşte mobil video haber servisleri cep telefonuna gönderilen kısa televizyon haberi bülteni hı hı. gibi teledik. Bunu araştırırken tabii bir yandan da e, haber e, üretiminin e, yurttaş ayağını nasıl etkilediğine dair de okumalar yaptım. Hatta tezin bir kısmında da bunlardan hı hı. bahsettim. İşte e, vatandaş haberciliği kısmında e, bahsettim. Evet. Yani evet sizin dediğiniz gibi bunu ben e, tez önerisi için hocalarla konuştuğumda e, sanırım May Mayıs ayıydı ya da daha önceydi. E, onlar da olumlu buldular. E, çünkü kendileri de yavaş yavaş e, işte sosyal medyadan yurttaş Hı -hı. haberciliğiyle ilgili bazı örnekleri görmüşlerdi. Ama derken e, ben... İlk izlemeye gitmem için e, Haziran ayında 3 Haziran 4 Haziran'da İstanbul'da olduğumda e, nişan taşına giderken e, Taksim'den her gün geçtiğim e, her gittiğinde geçtiğim yoldan geçerken çok farklı bir İstanbul portresi Hı -hı. vardı elbette. Ama gittiğimde hocaların tabi ilgisi, alakası, tavrı, davranışı da çok değişmişti. Çünkü ben onlara daha önce hani bunun önemli bir mesele olduğunu dikkat e, etmeye çalışıyor. Evet yani geleneksel medyanın durdu durmak zorunda kaldığı anlarda. E, Sosyal medya üzerinden yurttaş habercilerinin önemli bir işlev görebileceğini anlattığımda e, çok belki e, ilgisini çekmemişti insanların ama o gittiğimde evet haklısın <gülüyor> bu anlamda bu önemli bir olay bunu eğilelim dendi ama bir yandan da e, sizin dediğiniz gibi ben ya işte her gün bir şeyler kaydetmeye çalışırken o dönemle ilgili e, bir yandan da herkesin kaydettiğini daha süreç devam ederken yayınların başladığını hmm. makalelerin yazıldığını görünce hem bir an e, biraz e, tedirgin oldum. Çünkü bir sürü şey yayınlanıyor, söyle, sözler söyleniyor ama bir yandan da e, iyi oluyor dedim. Çünkü olup biteni göreceğim. Çünkü ben gezi olaylarını çalışmıyorum aslında. Hı hı. Ben sosyal medyada yurttaş habere nasıl katılıyor bunu çalışıyorum. Sosya, e, gezi dönemi Türkiye'de e, medya dünyasının hiç olmadığı kadar e, didik didik edildiği e, hı hı. bir sürü şeyin herkes tarafından anlaşıldığı bir dönem olduğu için... E, ...en uygun dönem bu örneklem dönemi olduğunu ...bu periyot olduğunu düşündük ve bunun için aldık. Ee, burada... E, ...bu konu ...benim çok ilgimi çekiyor. <gülüyor> e, Twitter'da... ...140 Jurnos diye bir <gülüyor> oluşum var, bir grup var. Bunlar e, sizin... ...benim herhangi birinin... E, ...fotoğraf ya da görüntü olarak çektiği... ...kaydettiği haberleri... ...diğer takipçilere ulaş, ulaştıran bir platform. E, Alternatif... E, ...haberlere gidiyorlar. Alternatif işleri takip ediyorlar. Ve ben onlar üzerinden... Ee, sosyal medyada haber üretiminin yurttaş tarafından nasıl yapıldığını Nasıl yapılamadığını e, Belki de örnek nasıl olabileceğini şu an çalışıyorum ee, Devam ediyor ee, Bir, bir neden sorusu daha var Şimdi hep aklıma gelen biraz önce daha neden daha hızlı haber almak zorunluluğu var diye sormuştum Şimdi insanlar neden e, bu haber, habercilik bir içgüdüsel bir şey mi? Nasıl? Bir, neden ben o anda görmekte olduğum birazcık insanlar yaşam yaş, yaşamayıp aktarmaya başladılar gibi sanki. Yani orada elinde kamera derdi o anı yaşamak değil, o anı aktarmak. Bu, bu, bundan alınan haz ve tatminin sebebi ne? Yani şey herkes bu... haberci mi oldu? İşte e, aslında herkes haberci olamaz. Hı -hı. Aslında herkes yurttaş habercisi de olamaz. Şu an yapılan herkesin yaptığı da yurttaş haberciliği değil zaten. Hı -hı. Bunun belli tanımları var. Bu çok... E karışıklık yaşanan bir kavram. Hani bu program vesilesiyle de bunu anlatmak. Çünkü her e, hocalarla konuştuğumuzda ben bunu ısrarla böyle anlatıyorum. Böyle hani bir şey çok çalışırsınız. <gülüyor> evet. Yurt dışından örneklerini görürsünüz. Kavrarsınız ama yanlış olduğunu burada görünce onu anlatmaya çalışırsınız ya. Yani. <gülüyor> heyecan böyle hani çocuksu bir heyecanla her seferinde bunu anlatıyorum. Çok da böyle mutlu oluyorum. Şimdi e, yurttaş haberciliğin kavramına baktığımızda Profesyonel haberciliği bir kez e, devre dışında bıraktığını görüyoruz. Yurttaş haberciliğinden kasıt şu değil. Siz bir televizyona bir e, bir olay gönderirsiniz. E, bu da yayınlanır. Ben bunu yurttaş haberciliği olarak görülmemesi gerektiğini e, düşünüyorum. Bu Hı. yurttaş haberciliği değil. Çünkü siz e, evden giderken bir olaya tanık olursunuz. Tesadüfen çekersiniz ya da tatile bir şey çekmişsinizdir. Bunu da gönderirsiniz. Bu e, kullanıcının... ...kaynaklı olduğu içerik... ...user generated content hı hı. deniyor... ...yani kullanıcı bir içerik üretmiş... ...youtube'da da bir sürü insanlar içerik hı hı. üretiyor... ...bunlar haberci mi? Değil... ...yurttaş habercisi mi? Değil... ...bir ikincisi... E, ...profesyonel olmayan ortamlarda bunun... ...üretilmesi ve paylaşılması gerekiyor... ...yani hı. CNN Türk Televizyonu... ...haberim diye bir servis kurdu... ...siz buraya haber üretirseniz... ...SN Türk Televizyonu da bunu paylaşırsa... ...bana göre bu da yurttaş haberciliği değil... ...buna e, katılımcı habercilik deniyor participatory journalism deniyor. Hmm. Bu da başka bir şey. Yani siz haber üretimine katılıyorsunuz ama e, geleneksel medyanın içerisinde ilerliyorsunuz. Ama hani yani bu bir... geleneksel medyanın gönüllü muhabirliğini gönüllü yapıyor. Gönüllü muhabirliğini yapıyorsunuz. Hatta tam ifadesi o. Evet hmm. gönüllü muhabirimiz olun. E, i̇şte gördükleriniz kaydettikleriniz paylaşılsın gibi. Aslında burada temel amaç e, o ana akım medyanın o yarın bir gün ulaş bayraktar bir görüntüye denk gelirse hani bizim abonemiz olursa hmm. hani ilk bize verir. Biz de bunu özel haber olarak paylaşırız. Çünkü siz eğer bunu YouTube'a yüklerseniz, Twitter'dan yayınlarsanız herkes Herkesin. bunu alır. 2005 yılında BBC'nin 2006 yılında CNN Airport servisinin doğuşu da bu zaten. Hmm. Yani YouTube'dan bir sürü görüntü akıyor. BBC ve CNN International diyor ki yani bu kadar görüntü akarken bunların YouTube'dan herkes tarafından alınması, haber yapılması niye söz konusu olsun? <gülüyor> Hemen katılımcı habercilik servisleri kuralım iReport. Yani hmm. sen muhabirsin, sen ilet. Gibi servisler kuruyorlar ve insanlar doğrudan ona e, yönlendiriyor kendini tatmin ediyor Senende haberim çıktı diyor ama asıl burada kar eden ya da çünkü Senen her gönderdiğin haberi haber yapmıyor yani şu an siz Senen Türk'ün haberim servisine buradaki nükleerle ilgili bir olayı gönderdiğinizde belki de bunu seçmiyor ama bir kaza anı bir komik video. Kedinin bilmem ne yapması gibi videoları haber olarak yayınlanıyor. Aynı e, şey TRT Haber'de yayınlanan Habersizsiniz programı için de geçerli. E, bence hani profesyonellerin olmadığı yurttaşların hmm. habercilik e, kaygısıyla siz bir eylemi takip edersiniz yurttaş olarak. Hiçbir gazetecilik e, o anlamda kartınız yoktur ama içinizden böyle bir olayı duyurmak, paylaşmak gerek, gerekiyordur. İşte budur yurttaş haberciliği. Yoksa tanık olunan olayları, e, bunlara e, e, şey deniyor, Jeff Jarvis diye bu konuyla ilgili çok Hı -hı. yazan birisi var. E, sözde yurttaş gazeteciliği ya da amatör poparazilik deniyor. Hı. Çünkü siz bir gece kulübüne gidersiniz, orada bir ünlünün sarhoş hallerini görürsünüz... ...ya da birisiyle sarıldığını görürsünüz, bunu cep telefonunuzda kaydedersiniz ve bunu paylaşırsınız. Bu yurttaş haberciliği midir? değildir. Bu amatör paparaziliktir. Bu teşhirciliğin, işte o gözetim, gözetimin hı hı. E, yeni medyayla artan gözetim imkanlarının bir sonucudur. Bunu yurttaş haberciliği diye verirseniz, insanlar bu sefer yeni medya okuryazarlığı döneminde, yeni bir çağın şafağında e, yurttaş haberciliğinde böyle algılar ve yarın bir gün e, ünlü olması da gerekmez. Plajda herhangi bir insanın görüntüsünü de çekip paylaştığında, niye bunu paylaşıyorsun diye sorduğunda, yurttaş haberciliği yapıyorum der. Onun için Doğruyla yanlışın ayrılması gerekiyor. Kavramların yerli yerine oturtması gerekiyor. Ve e, bir köpekle kedinin dostluk görüntüsünün sizin tarafınızdan cep telefonunuzda kaydedilip paylaşılmasının bunun televizyonda yayınlanmış olması bile bu gerçeği değiştirmiyor. Bu bir yurttaş haberciliği değildir. Bugün katılımcı, kullanıcı kaynaklı içerik diyebilirsiniz. Ama yurttaş haberciliğini böyle algılatmamak lazım. Bir, e, herkes haberci mi olacak dediniz. İşte bu kilit nokta bu, hmm. kilit soru bu. Herkes haberci... Olamaz zaten. istese de bunu yapamaz. İçinde mesela e, ben bazı gazeteleri okurken bir yerde hemen bir şeyi kesiyorum. Yani haber merkezimiz var radyonun. Bunu buradaki arkadaşlarla paylaşabilirim diye düşüncesi. Yani e, haberci değilim ama e, bir olay olsa hmm. kameramı kapıp e, gideceğimi... ...dair çok yani heyecanlımı... ...kaybetmiş Dolayısıyla... ...herkes haberci olamaz, herkes yurttaş habercisi... ...de olamaz. Herkesin şu an yaptığı... ...cep telefonuyla çekilen, paylaşılan görüntüler de... ...yurttaş habercili değildir bu manada. Gördüğünüz gibi bu konuda çok... E, <gülüyor> yok, çok ...dertliyim yok, yok, ve... Çok ...bu soruya da böylece... Ee, ...benim e, Ama bu tabii... ...şunu sen konuşurken... ...hep şunu düşünmeden özellikle... Hani ...biz bu, bu programı 12 Şubat'ta... ...kaydediyoruz... Ee, Altyazıların, e, Alo Fatihlerin e, çok tartışıldığı bir dönemde. Yani gerçekten de geleneksel medya içinde, e, gazetelerde, televizyonlarda ki e, o sarı basın kartı taşıyanların ne kadar gazetecilik yaptığını düşünüyorum. Yani gerçekten ba bana soracak olursan eğer bu bir takım bu e, gazete e, yayın yönetmenleri, muhabirler, haberciler... Gazeteci sayılıyorsa o o ünlünün barda sarhoş fotoğrafını çekip yollayan da o kadar haberci ve o kadar da kendinde bunu hak görüyor evet. ve yaptığı işi böyle adlandırıyor Fatih Altay ile senen Türkte beşine bir karda Cüneyt Özdemir konu oldu ve orada belki de aslında hiç planlamadığı şeyler de hmm. söyledi medya e, sonra daha öncesinde bir günce basa konuk hmm. oldu. ...şu anki medya ortamı ne kadar temizse... ...ben o kadar temizim, ne kadar bu ortamda habercilik yapıyorsa... ...ben de o kadar habercilik yapıyorum dedi. Yani Fatih Hataylı'yı eleştirebiliriz ama... ...o canlı yayında söyledikleri en azından... ...kendiyle ilgili kısmı doğruydu. Ben sizin dediğiniz bu noktaları... E, ...tez kapsamında e, yazın... ...bu 140 Junos'taki arkadaşlara da yönelttim. Biz Hı -hı. size niye güvenelim? Sosyal medyada habercilik yapan yurttaşlara niye güvenelim? Bana verdikleri cevap beni tatmin etti. Bugüne kadar geleneksel medyaya nasıl güvendiniz? Hımm... Nasıl güvendinizse bize de o kadar güvenmek durumundasınız. Çünkü siz bugüne kadar pek çok anlamda sizi yanıltan, çarpıdan, çarpıdan kendi lehleri doğrultusuna yönlendiren insanların bültenleriyle olup bitenleri anlamlandırdınız. Doğru mu? Evet. evet. Ama şu an biz sosyal medyada habercilik yaparken en azından yaptığımız işlerin sizi Beğen, ...beğenirsiniz, beğenmezsiniz... ...ama doğru bir şey aktardığımızı biliyoruz... Hı -hı. ...dediler... ...bunun içerisinde çarpıtan yok mudur... ...kasten çarpıtan yok mudur... ...dezenformasyon veren yok mudur... ...kesinlikle vardır... ...ama yeni medya okuryazarlığı şunu gerektiriyor... ...ben... ...alacağım kaynağı belirliyorsam... ...bunun da doğru olduğunu teyit etmişsem... ...artık bundan haber alışımı sürdürürüm... ...çünkü Hı -hı. daha önce Hı -hı. bunun örnekleri oldu... ...dendi ki... E, ...şurada böyle bir olay var... ...böyle bir şey oldu... ...bir tanesi yaz şöyle mesaj attı... ...hayır, böyle ben oradayım ve işte... ...kaba taş burası, böyle bir şey yaşanmadı. Hmm. Bir kişi daha, bir kişi daha, bir kişi daha... ...sonra ben o insanı e, reddediyorum... ...yani kabul etmiyorum artık senin haber kaynağı olarak. Dolayısıyla... E, kesin bilgi. Şeyi. Kesin bilgi yayalım şekline <gülüyor> dönüştü. E, hani bu dönem... ...bize... ...sosyal medyanın ya da yurttaş haberciliğinde... ...önemli kaynaklar dönem dönem olabileceğini kastet Ama şu noktalarda ben... ...ihtiyat davranmayı... ...tercih ediyorum. Daha önceki... Hı -hı. E, ...yanmış olan dilimden <gülüyor> mütevellit. E, geleneksel medyayı... ...yeni medya bitirir mi? İşte tablet gazeteciliği... ...basılı gazeteleri bitirir mi? Kindle'lar kitabı bitirir mi? Gibi tartışmaları... E, ...ne kadar şu an için... E, ...anlamsız ve havada uçuşan söz sözler olarak... ...görüyorsam, aynı şekilde... E, ...yurttaş haberciliği... ...haberciliği bitirir mi? Tartışmasında o kadar yersiz Hı -hı. ve anlamsız görüyorum. Çünkü... E, biz iletişim Fakültesi'nde haberin ne olduğunu, nasıl yapılmasını gerekt yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Bunun üzerinde işte e, 1800'lerden bu yana oluşan gazetecilik anlayışını da aktarıyoruz. Yeni medyadaki gazetecilik anlayışını da aktarıyoruz. E, i̇şte tartışmalı objektiflik meselesini de anlatıyoruz. Dolayısıyla elbette bir haberci, mesleği habercilik olan kişiler olacak. E, hı hı. Bunu profesyonel olarak ...yapan insanlar, yani bundan para kazanan insanlar da olacak. Dolayısıyla sadece yurttaş habercilerinden oluşan bir yeni medya ve haber ekolojisi 17. zaten mümkün değil. Hı hı. Dolayısıyla ben bunları e, kullanıcı bağlamında, yani yurttaş bağlamında değerlendirmek istiyorum. Yani yurttaş geleneksel medyayı önüne dizecek gazeteleri, televizyonları, dinleyecek. Yurttaş habercilerin haberlerini de değerlendirecek ve... ...kendi bültenini nasıl siz az önce örnek verdiniz... Hmm. ...artı bir de canlı gazetede hmm. manşetini atıyor... ...ben artık kendi manşetimi... Atmak istiyoruz. Ama yine. işte o demin konuştuğumuz konuda sadece sadece anlık bilgiler, hızlı bilgilerle olacak bir şey değil. Yani onun zemininin, informasyonun e, dışında knowledge yani bilgi Bakın, üzerinden. Hani bu sosyal medya e, meselesi çok bu konuda evet. temel şey. Şu an 140 karakter üzerinden konuştuğumuz için bunu. Evet. Halbuki yeni medyayı sadece sosyal medya olarak algılamamamız lazım. Mesela bloklar var, sizin evet, de blogunuz tabii. var. Orada görüşlerinizi aktarıyorsunuz. ...okuduklarınızdan hareketli bir şeyler yazıyorsunuz. Dolayısıyla ben yeni medya kullanıcısı olarak... ...sizin blogunuzu da takip Tabii. edebilirim. Ama burada da şöyle ee, bir sorun yok. Mu? Ama... Yani o kadar herkesin blogu... ...herkesin internet sayfası olduğu için... ...müthiş bir samanlığa dönüşmüyor mu bu? Kesinlikle yani. yani o bilgiye ulaşma şansı. Veri, çöplü, şansım... veri evet. çöplüğüne dönüşüyor. Ama... E, ...burada... E, ...elbette herkes için bu... ...büyük bir sıkıntı yaratabilir. Yani enformasyon sağınağından... ...nasıl Hı. daha önce bahsettiysek... ...şu anda da o blog sağınağından... ...o tweet sağınağından bahsediyoruz. Bu anlamda e, şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ne zaman biz seçme konusunda... E, ...şey hale geliriz, donanımlı hale geliriz... ...o zaman bu konuları da evet. aşağı hale geleceğiz. Çünkü mesela... ...Yurttaş Habercili'ni ben x bir şahstan takip etmiyorum. Bir platforma ihtiyaç duyuyorum Neden? Çünkü o platform bana... Ee, en azından daha önce teyit etmişim doğru olduğuna dair bilgileri. Hı hı. Dolayısıyla o sahnaktan ben şu an uzam. Evet. Bana her haber e, her kişiden ulaşmıyor. Akreditasyon, kişisel bazda bir akreditasyonun evet, var. Evet, yani, yani her yani şeyden nasıl... geleni inanmıyorsun. Aynen öyle. Peki son bir şey artık zamanımızda dolduruyoruz. Bu son yine bu programı yaptığımız günler, günlerde Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulan yeni bilişim yasası var. Evet. Yani tam da aslında bu, bu, bu bahsettiğimiz ve öneminin altını kalın kalın çizdiğimiz bilgi kanallarının bir başbakanlığa bağlı telekom iletişim. Telekom İlketişim Kişisel onayıyla e, durdurulabilecek yayın durdurulabilecek içerik şey yapılacak artı insanların e, kullanıcıların e, a, ha, hareketleri internetteki hareketler iki yıl boyunca servis sağlayıcılar bu ne kadar etkiler sence yani bir zaten bunun kabul edileceğini varsayıyoruz yani herkes cumhurbaşkanı bunu veto etmesini umuyor herkes derken yani bilginin e, demokratik demokratikleşmesi inanan herkes geçtiğini varsayalım gerçekten bunun önü alınabilir mi yoksa bu böyle bir bo e, boşa çıkacak bir sansür. Ben bunu e, bir dönem YouTube yasaklarına Hı. benzetiyorum. Şimdi yani e, dünyayı e, biraz e, yani biz Çin gibi, Çin gibi, İran gibi bir ülke ...değiliz. Dolayısıyla hı hı. bunun böyle olmadığını... ...işte gezi sürecinde de... E, ...gördük nasıl bir... E, ...yani Türkiye'nin kimlerden oluştuğunu... ...nasıl farklı... ...yani çünkü daha öncesinde insanlar... ...özellikle genç kuşak... E, ...X kuşağı, Y kuşağı dendi falan filan... ...bunlar e, depolitize... ...hiçbir olay karşısında sesini çıkarmayan... ...kişiler olarak... ...göründü. Oysa ki internetle büyüdü bu insanlar... ...ve internet... E, Farklı yerlerdeki insanlarla iletişimi etkileşimi mümkün kıldığı için ve bu dijital yerli olarak bu insanlar büyüdüğü için artık siz bu insanlara siz aslında dijital yerli değilsiniz. Siz e, Türkiye'deki hmm. e, dijital yerli ne kadar e, bu alanda özgürse o kadar özgür olabilirsiniz gibi bir anlamı var. Nasıl ki YouTube yasaklaması sırasında ben giriyorum siz de girin. ...ben bir yolunu buluyorum, siz de bulun... Demişti e, başbakanımız... ...denmişti, dolayısıyla ben bu süreci de aynı şeye... ...boşa çıkacak bir... ...beş bir sayılı yasa gerçekten... E, ...özgürlükler anlamında da çok e, sıkıntılı... E, ...bir yasa, yasama Hı -hı. yürütme yargının... ...o sizin bahsettiğiniz ertlerin de birbirine karıştığı... E, ...bir anlamda da e, sıkıntıları var... E, ...ama ben bunun çok... E, ...amacına ulaşacağını, ulaşacağını... ...inşallah ha buradaki Burada hani kilit nokta, altı çizilmesi gereken nokta... ...amacına ulaşacağı noktası. Ne, ne amaçlanıyor, neden böyle bir şey amaçlanıyor... ...bu konular zaten Tabii. düşünüldüğünde... E, ...olayın sadece... E, ...biz kişilerin özgürlüklerini... ...ve kişisel haklarını, e, mahremetlerini koruyoruz... ...ya da işte sakıncalı içeriklerle... E, ...bağlantılı <gülüyor> olmadığı... ...görülüyor. Son bir şey söyleyeceğim. Hı hı. E, bu yeni medyayla ve teknolojiyle ilgili... E, her bu yeni gelişme en başta o informasyon toplumunu anlatırken hani çok e, sevinenler dünya değişiyor hmm. diyenler oldu. Ama sonra işte o sağanaklardan bahsettik. Bu e, kitapta e, yüksek lisans tezinde... E, İstanbul'daki haberci arkadaşlarımla konuştuğumda yeni medya size ne sağladı derken her şeyinde o kadar toz pembe hmm. olmadığını gördüm. Ee, bildiğiniz gibi mobil iletişim e, 3G cihazlarını Türkiye'ye getirdi. Artık kameraya bağlanan bir sırt çantası, saatte şimdi daha da küçüldü, hmm. ee, bir sırt çantasıyla anında canlı yayın mümkün kıldı. Biz... Buradan baktığımızda ya işte yeni medya, yeni bir çağın şafağındayız, işte habercilik e, artık özgürleşiyor falan derken... ...bu arkadaşlarıma sorduğumda iş yükü, e, ilave iş yükü anlamında hakikaten. Çünkü evet. e, televizyon patronları artık e, herhangi bir uydu link masraf olmadan, canlı yayın aracının e, masraf olmadan yayına evet. çıkılabildiğini gördü. Arkadaşlar şunu söylediler, daha önce telefon bağlantısının yeterli görüntüyü şeyler için bile bizi... Ee, ...o sırt çantasıyla yayına gönderdiler... Hmm. ...ve sabah diyelim birisi o sırt çantasını alıyorsa... ...önce hastaneye git... ...sonra susan fiyatlarına zam geldi... ...bir simitçi bul onunla canlı yayına git... ...oradan otogalerilere git... ...ikinci el otolara zam geldi... Hep ...bunlar canlı yayın <gülüyor> ve hep ilave iş yükü... Ee, ...yeni medyada da bir olayı... ...anlarken de... ...bu örnekler, bu yazdım ...işte çalışma bana hep şunu gösterdi... Ee, ...tersinden düşünmenin hmm. gerekliliği, öyle olmayacağı olmayabileceğinin e, gerekliliği... ...ve e, her çıkan teknolojinin sonsuz özgürlük imkan sunmuyor olabileceğini gösterdi. Neticede hani şu anda e, okumaları yaparken de hep buna dikkat etmeye çalıştım. Sizin e, az önce bahsettiğiniz bu hız meselesi, tamam bazı şeyler geliyor ama... ...bunlar ne ölçüde idrak ediliyor, ne ölçüde bizi... E, Bilen bireyler halinde özgür bireyler haline getirebiliyor yoksa bildiğini sanan e, insanlar haline gelerek e, hmm. aslında bir sürü şey e, işlemesine imkan mı sağlıyoruz meseleleri e, her zaman benim e, dile getirmeye çalıştığım şeyler çok teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz için malum istedik Gerçekten özellikle bu son bu, bu son e, yaptığın saptama o işte doktora süreci tam da galiba bunun hani ne yazdığını, ne bulduğunu gerçekten de böyle büyük çığır açacak literatürde veya genel olarak toplumsal hayatta görmemek gerekiyor. Tam da bu idrak, analitik düşünce, eleştirel düşünce geleneğini ve kendi o refleksivite dediğimiz kendi kendimize de düşünmenin becerisinin sağlanılan bir şey. Dolayısıyla bunları senden duymak yani e, gitme, sürmekte olan e, çalışmanınını e, da konuşacağımız artık paketlenmiş bir haldeyken kitaplaşmış belki de bir haldeyken konuşmak için sabırsızlık yaratıyor. Dolayısıyla senden şimdiden bu tezi en tez tez elden bitirmeni ve e, buraya gelmeni. Bunu yaparken de bu sefer gelecek sefer bir gitarla gelmeni ve bu seferin evet, şarkıları. Mesela, e, e, evet. Evet. şeyi bekliyoruz ve Vallahi onun sayesinde. şu an bana çok uzakmış bir görünüyor <gülüyor> yok, ama yok, dur bakalım. Yani. Yok senden sözü alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten teşekkür çok keyifli bir sohbetti. Keşke e, zamanımız, imkanımız olsa bunu sürdürsek ama dediğimiz gibi bu daha başlangıç. Bunun e, bir sonraki e, doktora tezi üzerinde bir daha yapacağız bunu. E, sevgili konuklar bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta Recep İnall'a çok keyifli bir sohbet yaptık. E, Teknik masada e, emektar arkadaşımız Kader Çetin Taş kendisine çok teşekkür ediyoruz. E, ben Ulaş Bayraktar. E, yayınımız burada sona eriyor. Programımızı e, pazartesi günleri sabahları 10.05'te ya da akşamları 21'de ya da cumartesileri sabah 9.30'da internetten klasik geleneksel radyodan e, dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda elden geldiğince programın dijital kayıtlarını da e, Facebook hesabımızda... ...üzerinden paylaşmaya çalışıyoruz. Oradan da e, istediğiniz e, zamanda ve mekanda dinlemeniz mümkün. E, hepinize iyi haftalar, esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın. Ulaş Bayrakların hazırlayıp sunduğu Kekeme adlı programı dinlediniz.